Beşinci konu. İkrime bin Ebi Cehlin Müslüman oluşu. Fetih günü Haris bin Hişam'ın kızı ve İkrime bin Ebi Cehlin karısı Ümmü Hakim geldi, Müslüman oldu. Sonra Hazreti Peygamber'e, İkrime öldürülmekten korktuğu için Yemen'e kaçtı. Ona eman ver, dedi. Hazreti Peygamber de, İkrime emniyettedir, dedi. Böylece Ümmü Hakim, İkrime'yi geri çevirmek için yola çıktı. Beraberinde Rum asıllı bir kölesi de vardı. Kölesi ona yolda sarkıntılık etti. Ümmü Hakim de onu kandırmak kabilinden bazı sözler sarf ediyordu ta ki Ak kabilesinden bir gruba rastlayıncaya kadar onlardan yardım istedi onlar o köleyi bağladılar ve Ümmü Hakim İkrime'ye yetişti İkrime Tehame sahillerinden birisine varmıştı ve gemiye binmişti Ümmü Hakim gemiye yaklaşıp İkrime'ye gel kurtul dedi İkrime kurtulmam için ne demem gerek diye sordu Ümmü Hakim Allah'tan başka ilah yoktur de dedi İkrim'e de, zaten ben bu yüzden kaçtım, dedi. Ümmü Hakim ısrar ederek şöyle dedi. Ben akrabalık bağlarını gözeten, insanların en doğrusunun, en hayırlısının yanından geliyorum. Sakın kendini tehlikeye atma. Ümmü Hakim ona iyice yaklaşıp, ben senin için Hazreti Peygamber'den eman aldım, dedi. İkrim'e, gerçekten eman aldın mı, diye sordu. Ümmü Hakim, evet, ben onunla konuştum, sana eman sözü verdi, dedi. Böylece iklime, hanımı ümmü hakimle beraber geri döndü ve hanımı kendisine kölesiyle kendi arasında geçen olayı anlattı, iklime de o köleyi öldürdü, o sırada daha Müslüman olmamıştı.